808, numaralı konu, Hazreti Peygamberin ağlaması, evet, Abdullah bin Mesud, re, a, şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün, bana Kur'an oku, dediler, ben de, ey Allah'ın Rasulü. Kur'an sana inmiş olduğu halde sen benden sana Kur'an okumamı mı istiyorsun, dedim, bunun üzerine, Kur'an'ı başkasından dinlemek hoşuma gidiyor, buyurdular, böylece İsra suresini okumaya başladım, acaba her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımız zaman, halleri, ne olacaktır, mealindeki 41.